Beşinci özellik Putperestlerin İslam devletini resmen kabul etmeleri Geçen özellikte Müslümanların nasıl kuvvetli bir iç yapıya sahip olduklarını görmüştük. Şimdi de Hudeybiye soluğunda Hz. Peygamberin yüce önderliğine şahit oluyoruz. Süheyl İbni Amr gelince Resulullah Aleyhisselam bu isimle ilgi kurarak, ''İşleri bir dereceye kadar kolaylaştı.'' buyurdu. Süheyl, ''Ya Muhammed, bütün bu olup bitenler, yani arkadaşlarının Mekke'de hapsolunmaları ve sana karşı savaş edilip karşı konulması bizden söz sahibi olanların görüşleri değildi ve biz bütün bunlara karşıydık. Bize haber ulaştığında bu yapılanlardan haberimiz yoktu. Bu olayları bizden cahil kimseler yapmıştır.'' ''Bu yüzden bizden ilk ve son olaylarda esir ettiğin kişileri geri ver.'' dedi. Rasul Ekrem, ''Siz alıkoyduğunuz ashabımı göndermezseniz ben de sizinkileri göndermem.'' buyurdu. Süheyl, ''Doğru söylersin, bize insaflıca davrandın.'' diyerek yanında bulunanlardan birkaçını Kureyş'e göndererek oradaki Müslüman esirlerin bırakılmasını sağladı. Bunlar, Hazreti Osman ve onunla birlikte bulunan muhacirlerden on kişiydi. Buna mukabil Resulullah Aleyhisselam da Kureyşli esirleri serbest bıraktı. Resulullah Aleyhisselam yeşil bir ağacın altında Müslümanlarla biat ederken, Hz. Ömer, Ruhul Kudüs Resulullah Aleyhisselam'a gelerek biatı emretti. Allah'ın ismiyle çıkın ve biat edin diye Müslümanlara seslenmiş, bunun üzerine bütün Müslümanlar biate koşuşmuşlardı. Müslümanların bu şekilde biate koşuştuklarını ve harbe hazırlandıklarını gören Süheyl İbni Amr ve beraberindeki Kureyşliler korkuya kapılarak Mekke'deki Müslüman esirlerin serbest bırakılması için acele etmişlerdi. Hz. Osman'ın gıyabında Müslümanlar Resulullah Aleyhisselam'a biat ederken Resul-i Ekrem, Osman, Allah ve Resulü için görev yapmaya gitti. Bunun için, onun yerine ben biat ediyorum diyerek, sağ elini sol elinin üstüne koymuştu. Hz. Osman serbest bırakılıp dönünce, ağacın altında bu biatini yeniledi. Süheyl, Huveytıp ve Mikrez, Kureyş'e dönerek, Müslümanların savaşmaya kararlı tutumlarını haber verdiler. Kureyş'in görüş sahipleri, Resulullah Aleyhisselam'ın bir sonraki sene gelmesi ve Mekke'de üç gün kalması üzerine sulh yapılmasına işaret ettiler. Bu görüşte oy birliğine varılınca, sulhu yapmak üzere Süheyl ve iki arkadaşını tekrar geri gönderdiler. Nebi Aleyhisselam Süheyl'in gelişini görünce, ''Kureyş sulh yapmak istedi.'' diyerek ashabını haberdar etti. Resulullah Aleyhisselam uzun bir müddet, Elçilerle konuşup tartıştı. Bu sırada durumdan sıkılan ashabın sesleri yükselmeye başladı. O esnada Resulullah Aleyhisselam bağdaş kurmuş bir şekilde oturmaktaydı. Abbad İbni Bir ve Seleme İbni Eslemse silahlarına bürünmüş bir vaziyette Resulullah Aleyhisselam'ın arkasında ayakta duruyorlardı. Süheyl sesini yükselttiğinde Rasulullah'ın yanında sesini alçalt diyerek Kendisini uyarıyorlardı. Süheyl dizleri üzerine çökmüş bir vaziyetteydi. Müslümanlar da Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında halka şeklinde oturuyorlardı. Uzun tartışmalardan sonra sahife ve okka getirilince Resulullah Aleyhisselam Muahede'yi yazması için Evs İbni Havli radıyallahu anh'i çağırdı. Süheyl, Muahede'yi ''Amcanın oğlu Ali veya Osman İbni Affan'dan başka kimse yazamaz.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, Hz. Ali'ye muahedeyi yazmasını emretti ve ''Yaz.'' dedi. ''Allah'ım, senin isminle başlarım.'' Bu kitabe Muhammed İbni Abdullah ve Süheyl İbni Amr'ın mazmununa hüküm ve imza ettiği sulh anlaşmasıdır. Şu şartlar üzerine bu sulh anlaşması yapılmıştır. Her iki tarafta on senelik bir müddet içerisinde birbiriyle savaş etmeyecek ve huzur içinde yaşayacaklardır. Karşılıklı olarak silahlı hücum ve ihanet olmayıp ahde vefa gösterilecektir. Kabilelerden hangisi Muhammed'in ahdü emanına girmek isterse girebilir. Aynı şekilde hangisi Kureyş'in ahdü emanına girerse girebilir. Kureyş'ten her kim velisinin izni olmaksızın Muhammed'e gelirse iade edilecektir. Muhammed ashabından Kureyş'e gelip katılanlarsa iade edilmeyeceklerdir. Muhammed ashabıyla birlikte bu sene geri dönecek ve gelecek sene Mekke'ye girecektir. Mekke'de üç gün kalacaktır. Yolcu silahları hariç olmak kaydıyla Mekke'ye silahsız girilecektir ve kılıçlar kınında olacaktır. Bu muahedenameyi Hz. Ali kaleme almış Müslümanlardan Ebu Bekir İbni Ebi Kuhafe Ömer İbni Hattab Abdurrahman İbni Avf Saad İbn Ebi Vakkas Osman İbni Afvan Ebu Ubeyde İbni Cerrah Muhammed İbni Mesleme Müşriklerdense Hüveytib İbni Abdulluza ve Mikrez İbni Hafs şahit olmuşlardır. Süheyl muahedenamenin kendi yanında kalmasını istemiş, Resulullah aleyhisselamsa buna razı olmayarak, kendi yanında kalmasını teklif etmiş, neticede bir nüsha daha yazılmış, ilk nüshayı Resulullah Aleyhisselam almış, ikinci nüshada Süheyle verilmiştir. Muahede bittikten sonra Huza kabilesinden, orada mevcut bulunanlar ayağa kalkarak, kabilemizin temsilcileri olarak biz Muhammed'in ahdü emanına giriyoruz deyince, Beni Bekr kabilesinden olanlar da ''Biz de kabilemizin temsilcileri olarak Kureyş'in ahdü emanına giriyoruz.'' demişlerdir. Resulullah Aleyhisselam yola çıkmak için izin verdi. Yola koyulduklarında mevsim yaz olduğu halde şiddetli bir yağmur başladı. Resulullah Aleyhisselam bineğinden indi. Onunla birlikte ashabı da indiler ve yağmur suyundan içtiler. Resulullah Aleyhisselam burada ashabına bir konuşma yaptı. Bu sırada üç kişi geldi. İkisi oturdu, biri ise yüz çevirip gitti. Resulullah Aleyhisselam ashabına, ''Şu üç kişinin durumunu size bildireyim mi?'' diye sordu. Hep bir ağızdan, ''Evet ya Resulallah'' dediler. Resul-i Ekrem, ''Bunlardan birisi haya etmiş, Allah da ondan istihya etmiştir. Diğeri ise tevbe etmiş, Allah da onun tevbesini kabul buyurmuştur. Üçüncüsüne gelince yüz çevirmiş, Allah da ondan yüz çevirmiştir buyurdu. Sonra tekrar yola çıkıldı. Hz. Ömer, Resulullah Aleyhisselam'ın yanı sıra gidiyordu. Bir ara Ömer radıyallahu an Resulullah Aleyhisselam'a bir şey sordu. Fakat Resulullah, vahiyle meşgul olduğundan Ömer'e cevap vermedi. Ömer sonra yine sordu. Resulullah bu defa da cevap vermedi. Sonra Ömer bir daha sordu. Resulullah yine cevap vermedi. Bunun üzerine Ömer içinden kendi kendine, ''Ey Ömer, anan seni kaybede de yok olasın.'' Resulullah'a üç kere soru sordum. Hiçbirinde de sana cevap vermedi. ''Ne diye üstelersin?'' dedi ve devesini sürerek Müslümanların önüne geçti. Hudeybiye'deki soruları ve itirazları yüzünden hakkında kınayıcı bir şekilde Kur'an nazil olmasından korkmuştu. Ömer bu düşüncelerle kederli bir vaziyette Müslümanların önünde giderken Resulullah Aleyhisselam'ın münadisinin "Ey Ömer İbn Hattab" diye kendisine seslendiğini duydu. O sırada Ömer'in içine nasıl bir heyecan geldiğini ancak Allah bilir. Hz. Ömer bu korku ve heyecanla Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldi ve selam verdi. resul Ekrem gayet memnun bir şekilde Ömer'in selamını aldı ve ''Ya Ömer, bana öyle bir sure indirildi ki, o sure bana üstüne güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.'' buyurdu. Sonra ''Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.'' ayetini okudu. Allah Teala Fetih Suresi'ni nazil etmişti. Resul Ekrem'in Fetih Suresi'ni okumaya başladığını gören Müslümanlar, "Rasulullah'a vahiy indirildi" diyerek koşuşmuşlar ve onun etrafında halka oluşturarak Rasulullah'ın okuduğu sureyi dinlemeye başlamışlardı. Denilir ki Cibril Aleyhisselam bu sureyi indirdiğinde Rasulullah Aleyhisselam'ı tebrik etmiş, Cibril Aleyhisselam'dan sonra da Müslümanlar tebrik etmiştir. Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye giderken devesi çökünce o andan itibaren sulh yapmayı düşünmeye başlamıştır. Seniye mevkiinde Resulullah Aleyhisselam'ın devesi çökmüş ve Müslümanlar Kasva ıhtı, Kasva ıhtı demişlerdi. Kasva peygamberimizin devesinin adıdır. ıhtı demek çöktü demektir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Kasva ıhmaz bu onun huyundan değildir. Fakat vaktiyle filleri Mekke'ye girmekten men eden Kudretullah, şimdi de kasvai men demiş, sonra da, ''Hayatım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Kureyş, Allah'ın haremi dahilinde muhterem kıldığı şeylere tazim kastederek, benden ne kadar müşkül talepte bulunursa, ben onu muhakkak onlara vereceğim.'' buyurmuştu. Görünüşe bakılırsa düşmanlarla sulh yapması için Resulullah Aleyhisselam'a vahiy gelmişti. Çünkü gelen rivayetlere göre bu kararı alırken Resulullah hiç kimseyle istişare etmemişti. Sadece devesi çöktükten sonra bu itticahta bir söz söylemişti. Vaktiyle filleri Mekke'ye girmekten men eden Kudretullah, şimdi de kasvayı men etti sözünde ince bir işaret vardır. Bu söz... Mekke'den geri dönülmesi ihtimalinin varid olduğu anlamına gelir. Resulullah Aleyhisselam'ın ismiyle tefeul ederek işleri bir dereceye kadar kolaylaştığı buyurduğu Süheyl İbni Amr'ın gelişiyle iki grup arasında esir değişimini öngören ilk anlaşmalar bitmişti. Fakat Kureyş'i sulh anlaşmasına iten son sebep Kureyş'ten gelen heyetin Müslümanların biat etmelerini görüp bu durumu Kureyş'e iletmeleridir. Kureyş'in bu sulh antlaşması ile güttüğü ilk hedef askeri şöhretlerinin yıkılmaması ve Resulullah Aleyhisselam'ın zorla Mekke'ye girmesiyle Arap kabileleri arasındaki şan ve şereflerinin kaybolmamasıydı. Antlaşmanın diğer şartlarına gelince bunlar tartışma götürebilecek nitelikteydi. Kureyş'in Müslümanların bu sene kesinlikle Mekke'ye girmemeleri isteğiyle Müslümanların Mekke'ye girip Beytil Haram'ı tavaf etme isteği ve dönüşlerinin kendileri için askeri bir hezimet sayılacağı. İşte bu iki büyük istek arasında Nebi Aleyhisselam, uzun vadeli hedeflerle hemen gerçekleşmesi istenilen ümitleri dengeliyordu. Kureyş'in sulh antlaşmasını kabul etmesi ve bu gayeyle heyet göndermesinden daha büyük bir hezimet olabilir miydi? Kureyş daha bir sene önce Araplardan oluşturduğu ordularla Müslümanları muhasara ederek üstlerinden ve altlarından onlara hücum etmişken, Şimdi Mekke yakınlarına gelen Müslümanlarla sulh yapmak için heyet gönderiyordu. Hiç şüphe yok ki bu çok büyük hem de ezici bir zaferdir. Diğer bir zafer de antlaşma mucibince Mekke'nin tarafsız bırakılması, Arap Yarımadası'nda savaşın durması ve İslam'ın uzanışı karşısında Arap Yarımadası'nın kapılarının açılmasıdır. Üstelik bir sene sonra Müslümanlar geri dönüp Kureyş'in resmen kabulü ve himayesiyle hiç kimsenin eziyetine maruz kalmaksızın Mekke'ye gireceklerdir. Şüphesiz bu ezici bir zaferdir. Dahası Kureyş, Müslümanlar için yeni bir sayfa açmakta ve devletlerini resmen kabul etmektedir. Bundan sonra iki grup arasında güven ve sevgi olacaktır. Müslümanlar, daha kuvvetli bir konumda olarak Mekke liderleriyle yeni bir muhabere kapısı açmışlardır. Bundan daha büyük zafer mi olur? Müslümanların Mekke'ye barış yoluyla girmede ısrar etmelerinin sebebi neydi? Bunun ilk sebebi şudur. Müslümanlara karşı kin ve intikam alma duygusu bütün Mekke halkının içine işlemişti. Bu durum İslam'ın Mekke'ye girmesini veya en azından Mekkeliler tarafından düşünülmesini engelliyordu. Mekke halkının Müslüman olmaları Resulullah Aleyhisselam'ın kalbinden hiç silinmeyen bir arzuydu. Onların Müslüman olmayışı İslami hareket için büyük bir kayıptı. Öte yandan Mekke'ye savaş yoluyla girilecek olsa, İslam ordusunun en seçkin ve gözde mücahitlerinden yüzlerce şehit verilmesi ihtimali vardı. Çünkü kuvvetler denk değildi. Bu da İslami hareket için ikinci büyük kayıp olurdu. Resulullah Aleyhisselam bütün bu hesapları yaparak ve vahyin yol gösterişiyle en küçük şüphesi dahi olmaksızın planını uygulamaya devam ediyordu. Bu durumu kendisine sorular yönelten Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'e verdiği açık ve net olan şu cevapta görmekteyiz. Şüphesiz ben Allah'ın peygamberiyim ve ben onun emirlerine muhalefet etmem. O da beni başıboş bırakmaz. O benim yardımcımdır. Görüldüğü kadarıyla Resulullah aleyhisselam düşündüğü planı ancak Müslümanların Mekke'ye girmek için yaptıkları aşırı ısrarları karşısında mecbur kalarak bir dereceye kadar açmış, bunu da geçmişte yaşamış oldukları olayları hatırlatarak ima yoluyla gelecek yeni bir zafere işaret edip onları bu zafere hazırlamıştır. ''Ben arkanızdan sizi çağırırken başınızı bile çevirmeden Uhud'a doğru tırmandığınız Uhud gününü unuttunuz mu?''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 ''Biz senin düşündüğün gibi düşünemedik. Şüphesiz sen Allah'a ve O'nun emrine bizden daha çok vakıfsın.'' diyorlardı. Muahede Nâme'nin metinlerini incelediğimizde, Kureyş'in İslam devletini resmen kabul ettiklerini müşahede ediyoruz. Kureyş devleti kabul etmiş fakat İslam risaletini kabul etmemiştir. Bu yüzden Rahman ve Rahimle Rasulullah Resulullah kelimeleri üzerinde tartıştıklarını görüyoruz. Her ne şekilde olursa olsun bu muahede, İslami hareketin dava yolunda atmış olduğu büyük bir adımdır. İki taraf arasında savaşın on sene durdurulması, Müslümanların önünde hiç kimsenin mukavemetine maruz kalmaksızın, Arap yarımadasındaki tüm Araplara İslam'ı iletmek için geniş bir imkan açmıştır. Çünkü Müslümanlarla Kureyş müşrikleri arasındaki çatışmalar devam ederken, Arap yarımadasındaki diğer kabileler tarafsız kalarak, iki grup arasındaki savaşın neticesini bekliyorlardı. Hiçbir Arap topluluğu iki taraftan biri diğerine galip gelebilir korkusuyla her iki tarafa da intisab etmiyordu. Bazı Arap kabileleri Resulullah Aleyhisselam'a karşı Kureyş'i destekledilerse de bu destekleme Kureyş'in kuvvetine olan güvenden kaynaklanıyordu. Fakat ahzab gazvesiyle müşriklerin yaptıkları büyük hücum başarısızlığa uğrayınca bölgede İslam aleyhine yapılmış olan muhalefet bitmiş ve tüm Araplar İslam'ı ve İslam peygamberini yok etmenin imkansız olduğunu anlamışlardı. Muahedenin en önemli maddesi, Arap topraklarında korku unsurunun sona erdirilmesini içeren maddeydi. İsteyen Muhammed'in ahdü emanına, isteyen de Kureyş'in ahdü emanına yani güvencesi altına girebilecekti. Davanın önünde kapalı duran kapının iki kanadı birden açılmış ve İslam'ın geniş ufukları gözükmüştü. Tebliğ kimsenin korkusu olmadan ve eziyete maruz kalmadan yapılabilecekti. Resulullah Aleyhisselam'ın İslam hamlesinin başlangıcından beri istemiş olduğu şey de buydu. Biz kimseyle savaşmak için gelmedik. Sadece beyti tavaf edip umre yapmaya geldik. Bununla beraber savaş, yani Bedir ve Hendek, Kureyş'in maddi ve manevi bütün kuvvetini zaafa ve onları hayli zarara uğratmıştır. Eğer isterlerse onlara güven içinde olacakları bir müddet veririz. Onlar da bizimle diğer müşriklerin münasebetlerini serbest bırakıp karışmasınlar. Diğer müşrikler sayıca onlardan daha fazladır. Eğer ben onlara galip gelirsem, Kureyş müşrikleri isterlerse itaat yoluna diğerlerinin girdiği gibi girerler veya bizimle savaşırlar. Şayet ben mağlup olursam zaten istedikleri gerçekleşmiş olur. Eğer Mekkeliler böyle bir anlaşmayı kabul etmez, diğer Araplarla bizi kendi halimize bırakmazlarsa, Allah'a yemin ederim ki başım vücudumdan ayrılıncaya kadar onlara karşı cihad ederim. Şüphesiz ki Allah zafer vaadinin yerine getirecektir. Muahedenin diğer iki maddesine gelince Müslümanların sabırlarını taşıran maddelerdi. Kişi ilk bakışta bu maddelerin tamamen Müslümanların aleyhine olduğunu zannederdi. Fakat uzun vadede her iki maddenin de Müslümanların lehine olduğu kesindi. Bu iki madde şunlardır. Müşriklerden kim velisinin izni olmaksızın Müslüman olup Muhammed'e katılırsa müşriklere geri iade olunacaktı. Hiç şüphe yok ki bu madde ilk bakışta Müslümanların aleyhine gibi gözükmekte ve Mekke'de bulunan zayıf Müslümanlardan vazgeçildiği izlenimini vermekteydi. Fakat Kur'an-ı Kerim Kureyş'le yapılacak savaşın tecil edilmesinin Mekke'deki bu mustazaf'ların lehine olduğunu göstermektedir. Eğer oradaki henüz tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah, dilediklerine rahmet etmek için böyle yapmıştır. Eğer inananlarla kafirler birbirlerinden ayrılmış olsalardı, kafirleri can yakıcı bir azaba uğratırdık. Fetih Suresi 25. Ayet Çünkü savaş olsaydı, Mekke'deki mustazaflar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardı. Halbuki bu muahedenin yapılmasıyla söz konusu tehlike önlendiği gibi, Mekke'deki mustazafların devletlerine karşı sevgi ve güven duymaları sağlanmış, manevi bir zafer gerçekleştirilmiştir. Bu maddenin Müslümanların aleyhine gibi görünen cüz'i kısmı, Müslümanların gücüne gittiyse de daha henüz iki ay geçmeden, Ebu Basir'in yanındaki diğer Müslümanlarla birlikte Mekke'den kaçarak sahil taraflarında zilmer ve mevkiini tutup gerilla savaşına başlamasıyla bu durumda düzelmiştir. İkinci madde ise şuydu. Muhammed ashabından kim Kureyş'e katılırsa geri verilmeyecekti. Resulullah Aleyhisselam yanındaki müminlere güveniyordu. Bir sahabinin buyurduğu gibi, bizden kim onlara giderse onu Allah da döndürmez. İslam aleyhine entrikalar çeviren münafıklarla Kureyş ajanlarının İslam saflarında bulunmasında ne yarar vardır? Resulullah aleyhisselamın Mekke'ye giremeden geri dönüşü zahirde Hudeybiye seferinin başarısızlıkla sonuçlanması gibi görünüyorsa da gerçekte Müslümanların gelecek sene Mekke'ye girme hakkının Kureyş tarafından resmen kabul edilişiydi. Müslümanların yüzlerce şehit vererek ulaşabilecekleri kısmi bir zaferle hiç kayıp vermeksizin müşriklerin resmi karar ve kabulleriyle Mekke'ye girmek arasında çok büyük bir fark vardır. Bu konu hakkında Allah'ın kelamından başka söylenecek söz yoktur. allah Teala Hudeybiye'yi apaçık bir zafer olarak isimlendirerek şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! Doğrusu biz sana apaçık bir zafer ihsan ettik. Allah böylece senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar, seni doğru yola eriştirir. Böylece sana kimsenin güç yetiremeyeceği bir şekilde yardım eder. Fetih Suresi 1 -3. Bu ayetlerin muktezasınca Cibril aleyhisselamın diliyle bütün sema ehli, Resulullah aleyhisselamın diliyle de Başta Ömer İbni Hattab radıyallahu anh olmak üzere bütün yeryüzü ehli tebrik olunmuş, kalplere huzur, güven ve emniyet doldurulmuştur. İnananların imanlarını kat kat artırmak için kalplerine güven indiren O'dur. Göklerdeki ve yerdeki ordular Allah'ındır. Allah alimdir, hakimdir. Fetih Suresi 4. Ayet Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, İslam tarihinde Hudeybiye zaferi kadar büyük bir zafer yoktur. Fakat o gün Müslümanlar Muhammed ile Rabbi arasındakileri bilmeksizin kısa vadeli düşünerek gereksiz görüşler ileri sürmüşlerdi. Kullar acele ederler. Ancak Allah kulların acele ettiği gibi acele etmez. Ta ki işler onun istediği gibi kıvamını bulup yerine otursun. Veda haccında Süheyl İbni Amr'ı kurban kesilen yerde dikilirken gördüm. Resulullah Aleyhisselam'a kurbanını götürüyor, Resulullah Aleyhisselam da kendi elleriyle kurbanı kesiyordu. Sonra berberi çağırıp başını tıraş ettirdi. Ben gözlerimle Süheyl'i izliyordum. Resulullah Aleyhisselam'ın saçlarını alıp yüzüne gözüne sürerek duygulanıyordu. O anda Hudeybiye günü, Bismillahirrahmanirrahim ve Muhammed Resulullah kelimelerinin yazılmasını reddedişini hatırladım ve onu İslam'a ileten Allah'a hamd ettim. Allah'ın bütün salat ve bereketi bizi İslam'a iletip helak olmaktan kurtaran Rahmet Peygamberinin üzerine olsun. İslami hareket bugün bu özelliğin ışığı altında sermayesini yeniden gözden geçirmelidir kısa vadeli, basit ve küçük hedeflerle uğraşmak suretiyle asıl plan ve hedefi heba etmemelidir. Bu davayı yeryüzünde sabit kılacak şey, İslami hareketin sarf ettiği askeri çabanın yanı sıra davayı siyasi sahaya intikal ettirmek ve söz konusu sahada tutunmasını sağlamaktır. Şüphe yok ki davanın önündeki bütün kapılar kapatıldığı, tekerine taş konulduğu ve her taraftan zulüm ve ihanetler yağmaya başladığında, yeryüzüne kök salıp tutunulmak için kuvvetten başka hiçbir yol kalmamaktadır. Fakat bu kuvvet, hasımlarımızla fikri muhabereye ve siyasi sahaya katılmamıza bir vesile olmalıdır. Bu iki önemli unsurla birçok büyük hedeflere varılabilir. Bunlardan birini terk etmekse davanın yayılmasına çok büyük bir aksaklık getirecektir. Görüyoruz ki hiçbir kuvvete dayanmaksızın sadece demokratik sistemlerin getirdiği bir takım özgürlüklerden yararlanmaya çalışan İslami hareketler bazı mevkilere ulaşsalar bile neticede çok zaman geçmeden bu mevkileri kaybetmektedirler. Çünkü batıl onların üstün gelmesine razı olmamakta ve onları silip atma gücüne sahip bulunmaktadır. İslami hareketin edindiği tecrübeler, bir takım bakanlık veya müesseselerin ele geçirilerek olgunlaştırılmaya çalışılan meyvelerin bir çırpıda tarumar edilmesi bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Aynı şekilde davanın ana hedefi ve siyasi yönü unutulup sadece askeri kuvvete dayanıldığında da halk ile hareket arasında kapanılmaz bir boşluk açılmasına sebep olunmaktadır. Ancak siyasi hareketle birlikte cihat hareketi de yürütülürse, İslam davası Allah'ın vaat ettiği zaferi gerçekleştirme yolunda ilerliyor demektir. Zühri Rahmetullahi Aleyh Hudeybiye Fethi hakkında şöyle diyor. İslam'da Hudeybiye fetihinden daha büyük bir fetih yoktur. Önceleri Müslümanlarla müşrikler arasında daimi bir savaş vardı. Hudeybiye'de barış yapılıp savaş sona erince insanlar birbirlerinden çekinmez oldular ve güven sağlandı. Her konuda rahatça oturup tartışma imkanı doğdu. Bu yüzden az çok bir şeyler bilen kişiler İslam'ı tanıdıkları zaman Müslüman oluyorlardı. Hudeybiye antlaşmasından sonraki iki sene içerisinde o zamana kadar Müslüman olanlardan daha çok kişinin Müslüman olduğu söylenebilir. İbni Hişam diyor ki, Zühri'nin sözüne delil olarak şunu söyleyebiliriz. Resulullah Aleyhisselam Hudeybiye seferine çıktığı zaman Cabir İbni Abdullah'ın kavline göre yanında 1400 kişi vardı. Oysa bundan iki sene sonra Mekke'nin fethine tam 10.000 kişiyle çıkmıştı. Ahzab gününde müşrik ordusunun 10.000'in 10 üstünde olmasına karşılık Mekke fethinde İslam ordusunun binin üstünde oluşu, bu apaçık zafer olarak nitelendirilen zaferin gerçek mahiyetini ortaya koymaktadır. Hiç şüphe yok ki, Resulullah Aleyhisselam bu büyük zaferi en iyi bir şekilde değerlendirmiştir. Mücahit müminlerin de kazançlı oldukları pozisyonları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekir. Gelecek özelliklerde, bu zaferin neticeleriyle İslam devletinin müşrikler tarafından resmen kabulünün, bütün dengeleri İslam ve Müslümanların lehine nasıl değiştirdiğine şahit olacağız. Andolsun ki Allah peygamberinin rüyasının gerçek olduğunu tasdik eder. Ey inananlar, siz Allah dilerse güven içinde başlarınızı tıraş etmiş veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescidi Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediklerinizi bilir size bundan başka yakın zamanda bir zafer verecektir. Fetih Suresi 37. Ayet